ya İlahe'l-Âlemin, zahir ve batınımızı envar ı ve Kur'aniye'yle münevver eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masun ve mahfuz eyle. Tevfikatü Sübhâniyen her halükârda bizlere yar eyle. Cümlemizi cennet ve cemâlullah şerefi ve serfil ve şerefi âz eyle. Amin. Bu hürmet-i seyyid-i mürselîn Velhamdülillâhi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, bir evvelki cuma arz ettiğim gibi, bundan sonra birkaç ders Cenab-ı Hakk'ın ihsanına, bizlere eltaf-ı istinad ederek, oruç üzerinde durmayı söz vermiştim. Cemaatimiz, orucu, Ramazanı, Ramazanın faziletini, Umiyet itibariyle Ramazan'da dinlemeye alışmıştır, garipseyebilir, yadırgayabilirler. Ben birkaç aydan beri devam ettire geldiğim, İslam'ın içtimai ve iktisadi yapısı idi. ramazan Şerif'teki bir iki dersle kesip ara vermek istemedim. Zekata bağlı olarak ele aldığım husus, İslam'ın dördüncü rükünü olan zekatın mütemmimi ve mükemmili İslam'ın beşinci rüklü ise oruç tutmak. Müminler bütün hayatlarında oruç tutarlar, farz olarak da Ramazan-ı Şerif'te oruç tutarlar. İslam'ın bir rükünü olarak ele alıp arz etmeyi düşünüyorum. Siz Ramazan-ı Şerif ve ona bağlı oruç üzerinde şimdiye kadar çok sohbetler, vaaz nasihat dinlediniz. Bu mevzuda benden duyacağınız şeyler size fazla bir şey kazandırmayacaktır. Ama İslam'ın beş esasını anlatmayı ele aldığımız, üzerimize aldığımız için ben bu beş esası peşi peşine anlatma kararındayım. Bunu da anlatacak ve sonra Cenab-ı Hak ahde eman verirse, yardımcımız olursa müeyyidata intikal edeceğim. Ramazani Şerif orucu ve Ramazani Şerif değil, mutlak manada orucu arz etmeye çalışacağım. Kısaca ben bu dersler silsilesi içindeki durumu iki derste mi, üç derste mi, dört derste mi arz edebilirim bilemiyorum, arz edeyim. Mutlak oruç tutmanın mevzu mücerred bir Ramazani Şerif ve Ramazani Şerif orucu olarak değil... Umumi manada devri ademden Resûl-ü Ekrem aleyhissalâtu vesselâm'a ve ondan günümüze kadar, günümüzden sonra da inşallah kıyamete kadar devam edecek olan bir ibadet şekli şeklinde, bir ibadet şekli mahiyetinde meseleyi ele almak istiyorum. Ramazan orucu değil, oruç tutmak. Nasıl mü'min namaz kılar? Namaz kılarken namazı beş vakte inhisar ettirmez. Namaz onun ruhunu inkişaf ettirir. Namaz her haliyle onun için miraç olur. Namaz insanın ilahi alemlere doğru kanıt çıkmasına, yükselmesine, miraç yapmasına vesile olur. Ve ehli tahkikin ifadesi içinde müminin miracı şeklinde ele alınır. Resul Ekrem aleyhisselatu vesselamın bizzat cismani ve ruhani kat ettiği mesafeleri mümin mirati ruhundan mücahede eder, belki ruhen irtika eder, miraç yapar namaz sayesinde. Namazın sınırı yoktur, herkes gönlüyle, gönlü nispetinde, gönlünün derinliği nispetinde duyduğu hissettiği kadar Rabbisine karşı bu istikamette kulluk takdim eder. Aynen öyle de, oruç namaz gibi bir ibadettir. Tamamen müminin iç derinliği içinde ele alınan bir ibadettir. Rabbin mükafatını Zat-ı izafe ettiğim, karşılığını ben veririm kimse değil. Kitaba, deftere kaydedilmez o. Kimse onun mükafatını hesap edemez, bilemez şeklinde ele aldı oruç. Müminin içten içe Rabbi ile münasebetinin ifadesi. Muvakkaten ve şeriyeti terk etmenin yememenin, içmemenin, şehvat nefsaniyeyi terk etmenin, dünyaya ait alaik ve avaikten tecerrüt etmenin, samediyete mazhar olmanın, Allahu samet noktasında ahlak-ı ilahiyle mütehallik olmanın ve Allah'a yaklaşmanın ifadesidir. Onun içindir ki hakiki bir mümin, yer yer oruca başvurur, perşembe pazartesi başvurur, Eyyame bi dediğimiz ayın 13 14 15'inde başvurur. Ayın başında, sonunda, ortasında başvurur. Hatta öyle kimseler vardır ki, seyyidine Hazreti Davuda iktida etmişlerdir. Bir gün yemek, bir gün tutmak suretiyle oruca başvurur. Namaz seni miraca çıkarırken, oruç ise seni miraçta Rabbin huzuruna götürür. Lika şerefiyle seni şeref yaptılar. O'nun mükafatı lika ve ene eczi bihi sözüyle, Allah onu anlatıyor Celle Celal. Onun içindir ki, bir Ramazani şerif çerçevesi içinde meseleyi ele almak istemiyorum. Evvela mutlak oruç, sünnet zaviyesinden oruç üzerinde duracağım. İmkan el verirse daha sonra, orucun manevi fevaidim, ferdi hayatımızda, ailevi hayatımızda, İçtimayı hayatımızda bize kazandırdığı hususlar üzerinde durmayı düşünüyorum. Üçüncü olarak orucun maddi ve en azından koruyucu hekimlik açısından vücudumuza kazandırdığı, kazandıracağı şeyler açısından üzerinde durmak istiyorum. Ve daha sonra anlatıla gelen şekliyle onu takdim etmek, yani fıkıh zaviyesinden ve Ramazan çerçevesi içinde, zarfi içinde onu ele alıp tahlil etmek istiyorum ahde eman bulursak inşallah daha sonra da sair eyyama serpiştirilmiş bütün bir seneyi nurla tekeffül eden nurlandırmayı tekeffül eden hüviyette bir oruç olarak size takdim etmeyi düşünüyorum. Daha sonra da yine imkan el verirse inşallah Ramazani Şerifin sübutu Ramazan nasıl olur, bayram nasıl olur Aleyhissalâtu vesselâm ne demiştir bu mevzuda, sahabi nasıl anlamıştır, fukaha bütün asırlarda meseleyi nasıl anlamıştır, asrın nevzuhur müneccimleri nasıl anlıyorlar, o husus abi fezzekâ halinde temas etmeyi de düşünüyorum. Bütün bunlar için epey bir zaman lazım. Ben ariz ve amik işin üzerinde durmayacağım. Parça parça size takdimi, söz verdiğim hususları, yine parça parça kırık kırpık iktidarım nisbetinde arz etmeye çalışacağım. Anlatacağım şeyleri anlatmayı kararlaştırdığım şeyleri Cenab-ı Hak rızası istikametinde eda etmeye beni muvaffak eylesin. Cemaati de her türlü yanlış anlamadan sui tefahüm ve tevehümden masun ve mahfuz eylesin. Doğru anlama doğruyu doğru anlama ve sonra doğrunun kâmeti kıymetine uygun hareket etmem, ve sonra doğruyla nurlanmam, doğru istikametinde doğruyu kanat yapıp pervaz etme, ancak ve ancak inayeti i ilahiyeye bir husustur. Biz bu mevzuda, kana nâbudû'' diyen insanlar olarak, Rabbim kulluğu sadece sana yapıyoruz. Ben beşeri bütün isteklerimi ancak Rabbimin rızası, onun hoşnutluğunu kazanmak için terk ederim. Ben soğuk sıcak demeden abdest alırım onun hoşnutluğu için. İyyaka na'budü diyoruz. Ancak sana kulluk yaparız. Bu ağır meunetin altına girerken, bu büyük yükü sırtlarken ve iyaka nestaîn diyoruz. Ve bu sözü günde 40 defa tekrar ediyoruz. Bu büyük mükellefiyet altında bu işin üstesinden gelebilmek için yardımı da ancak senden istiyoruz Allah'ım. Allah yardım etmezse hiçbir şey olmaz. İnsan neticeye varacağı yoldan inhirâf ettirilir. Civan merdane işler yapar, fedakarlık ısrar eder, diyargam olarak yürür, Allah'tan başka bir şey düşünmez. Fakat bir yerde şayet küçük bir sakat tarafı, bir eksikliği, bir kusuru olursa, neticeye varmadan iniraf ettirilir de baş aşağı gider. Kötü encam ve akıbetten Allah'a sığınıyorum. Evet. Cenab-ı Hakk'ın bizi korumasını zat diliyor, kendisine dehalet ediyoruz. Evet. Muhterem Müslümanlar, bir fikir vermek için arz edeceğim hususlar mevzunda, planın mevzunda bunları arz etmiş oldum. Mutlak oruç tutmanın El ayağa, göze, kulağa, dile dudağa oruç tutturmanın netice itibariyle, içte derinlemesine, Rabbi Kerim ve Rahim'le münasebet kurmanın ifadesi olan, ve buna bir giriş olarak da, yemek yememe ve su içmeme, işiyle başladığımız, mutlak planlı oruç tutmanın, sünnet zaviyeden nasıl ele alındığını evvela arz etmek istiyorum. İnsanı ulvileştiren, safileştiren, berraklaştıran neresinden olursa olsun bakıldığı zaman Rahmanu Rahim'i gösterecek kadar şeffaflaştıran oruç, derinleştiren oruç. Rabbin huzuruna velikasına mazhar olan, Samed samadiyetle arzı idare eden. Teker teker bunların üzerinde durup bunların ne demek olduğuna temas edeceğim. Oruç Rasul Ekrem'in dilinde Tirmizi'deki hadisi şerifle sabrın yarısı sayılmıştır. Dinin dörtte biridir. Bir hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve şöyle buyururlar: "As sabrın iman. Sabır imanın yarısıdır. Bunu Tirmizi rivayet ediyor. Sabır imanın yarısıdır. Bağına taş basmam, dişini sıkmam." Dayanman gereken hadiseler karşısında dayanma, dinin yarısıdır. Allah'ın sana yüklediği ibadet mükellefiyetini sırtında taşımaya sabretme, dinin yarısıdır. Rabbinden gelen mesaip karşısında, bela ve devahi karşısında sarsılmama, yer değiştirmemem, Rabbin kapısında dimdik, kaim ve daim olma, dinin yarısıdır. Dehrin başına yağdırdığı günah fırtınaları ve günah tufanı karşısında, günahlara ve masiyetlere girmeme mevzuunda sabretme, dişini sıkma, dinin yarısıdır. Musibetleri göğüsleyeceksin, dinin yarısı. Günahlar karşısında dişini sıkıp merdane savaşacaksın, dinin yarısı. Rabbin kulluk diye omuzuna yüklediği şeylere sabredeceksin. Daimi bir ikdam içinde bulunacaksın, daima ileri adım atacak, nazarın ilerilere doğru dikecek ve kademini nazarın temas ettiği yere basacaksın. dinin yarısı. Ve sonra Ebu Nâim'in rivayet ettiği hadis-i şerifte meselemize vüzuh getiriyor. As-savmu nusfu sabr buyuruyor. Oroç ise sabrın yarısıdır, zira sabrın diğer yarısı başka şeylere dağılıyor. Oruçta bir yönüyle şehvatin nefsaniyeyi gemlem olduğu için masiyete karşı sabır. Bir yönde aksusuz durma gibi hele yaz günlerinde çok ağır bir yükün altına girme gibi bir işi sırtlamakla ibadete sabır. Bir yönüyle de semavi bir gayile gibi geliyor üzerinize ona sabır varsa bu yönü de. Bu bir yarısını teşkil ediyor. Diğer yarısı sair şeylere intikam etmiş. Oruç sabrın yarısıdır buyuruyor. Buna göre oruç dinin dörtte biridir. Hadisi şerifteki terkipten anlıyoruz. Dörtte biridir evvela İslam'ın dört mühim esasından bir tanesidir. Namaz, oruç, zekat, hac bu dört taneden bir tanesidir. Beşincisi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu ki bu Dallı, budaklı, teferruatlı bir hakikat olarak imanın altı erkanı içine dal budak salmıştır. İmanın altı rüknünü omuzlamıştır. Bunu bir tarafa koyacak olursak ki, zaten bunsuz işin içine girilmez. Geriye dört esas kalıyor. Oruç imanın yarısıdır, zira evvela dört rüknünden bir tanesidir. Saniyen arz ettiğim şekilde meseleyi ele alacaksınız. Oroçta hem ibadetü taata sabır vardır, hem beşeri garize ve isteklere, şehavani duygulara, beşeri kaprislere karşı bir set çekme, önleme, arıza çıkarabilecek, kulluğunu arıza dar edebilecek, halel dar edebilecek şeylere karşı çok ciddi bir tahşidat keyfiyetinden. Ele alındığı için masiyete karşı da bir sabırdır. Oroç, Sabrın yarısıdır ve dinin dörtte biridir. İnsan elini, ayağını, dilini, dudağını, gözünü, kulağını bağlar, Rabbisine doğru yükselirken, kanat çırparken, bir de hakiki sabrın manasını düşünürse, gerçekten sabredenlerin elde edecekleri mükafatı elde eder. Neticede meselenin ehemmiyetini hususiyle gençlerimize, Değişik bir zaviyeden arz etmeyi düşündüğüm planladığım için meselenin bu yönüyle üzerinde ısrarla duruyorum. İnne ma yufezzes sabirun <gülüyor> ecruhum bi gayri hisab. Kur'an ferman ediyor. Sabredenler rabbilerinin nezd-i uluhiyet ve ahadiyetinde hadd hesaba gelmeyen ecru mesubata sevaplara hayırlara mazhar olurlar. Allahumme ecalnâ minhum. Rabbim bizi onlardan eylesin. Sabredenlerin mükafatı hadi hesaba gelmez, oruçta da bu mana vardır. Herkes için mizan terazi kurulur diyor Rasûl-ü Ekrem Hatta şehit için de mizan terazi kurulur. Fakat bela, mesahip, devahi, afet ve musibetler karşısında gözünü kırpmadan duran, dişini sıkıp duran, paçayı sıvayıp kendisine düşen vazifeleri yapan, onlar için mizan ve terazi vaz edilmez. Onlar için Rab meseleyi şu şekilde tekaffül ediyor, teminat veriyor. ve وَاَنْ أَجْزِب۪هِ Oroç bana aittir. Bu mevzuda kendini bağlama, frenlemem. Rabbe gönül verme, bu bana ait bir şeydir. Karşılığını da ben veririm. Buna ait şey defterlere yazılmak için sığmaz. Buna ait mesele, bunu kitaplar istiab edemez. O bana aittir ilm-i uluhiyyetim mukabele edeceğim. Üzerinde duracağım bunun. Ve şu kasem içinde meseleyi görmeye çalışın. Fa valladi nefsi biyhi. La kulufu fims saim atyab <gülüyor> indallahi min rihil misk bir rivayette Yevmel kıyameti kaydı da var. Yakulullahü teala yezru ev yed'u şevvetuhu ve ta'amuhu ve şerabehu le'acli ve لِيهُ وَاَنَعْزِبِهُ Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Resul ü Ekrem buyuruyor. Kasemle, emniyet telkin etmek için, hayatı sıdıktan ibaret olan, hayatına rüyasında dahi çizip ve yalan girmeyen, kainatın iftihar tablosu, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, seni inandırabilmek için diyor ki, nefsim elinde olan, Beni elinde tutan, öldediği dediği zaman öldüren, diril dediği zaman diril Muhammed dirilten. Allah'a yemin ederim ki oruç tutanın ağzının kokusu kıyamet günü Allah indinde misk'ten daha nefis, daha etyaptır buyuruyoruz. Allah şöyle buyurur. Niçin öyledir? Allah şöyle buyurur. O şehavati nefsaniyesinim. Beşeri isteklerini aştım. Yemeği içmeyi terk etti. Bütün bunları benim için yaptım. Ben dünyayı onun önüne nimet sofraları halinde serdim. Elmaları güldürdüm. Üzümleri tebessüm ettirdim. Karpuzda nimetlerimi karşısına çıkardım. Tablaların biri gitti öbürü geldi önüne. Birbirini takip edip durdular. Oysa bunlara karşı gözünü de kapadı. Kulağını da kapadı ağzını da kapadı. Bunları yapması için onun sırtına ateş basan, kafasına basan yoktu. Gönlüyle, iradenin tavukasını veriyor, iradesiyle benim için yapıyordu, li ecli diyor, benim için yapıyordu. Benim için yapılan bir şeyin mükafatını başkasına havale edip yazdırmam, onun için sicillat tutmam, kütüklere kaydettirmem, o ilmi ilahimde kendine has hüviyetiyle, Ağırlık ve ihtişamıyla sabittir. Ben de ona göre mükafat ihsan ederim. Melek isterse sorsun ne kadar ya Rabbi. Onu siz bilemezsiniz. Zira o müminin içindeki derinlik kadar olacaktır. Nefsine oruç tutturduğu kadar olacaktır. Allah'ın haram ettiği şeyler şöyle dursun. Helal kıldığı şeylere karşı dahi elini, ağzını, gözünü, kulağını, dilini, dudağını bekleyen bir insanın mükafatını tabii ki sadece Allah verecektir. Cenab-ı Hak bizi bu denli mükafatlandırsın. Allah Celle Celaluhu burada iki hususa dikkatimizi çekiyor. Bir yönüyle adeti ilahisini ishar ediyor, müminleri mükafasız bırakmayacağını, hem sadece birebir mükafat değil, bir ayetin ifade ettiği gibi. <gülüyor> bir iyilik yapana on mükafat vereceği adeti ilahisini ifade ediyor. Bir yönüyle bunu ifade ediyor. Bir yönüyle de mesele o kadar muazzez, o kadar muazzam ki Allah onu zat-ı izaf ediyor. O bana aittir diyor. Zat-ı izaf etmesin. Zira bunda samediyetin cilveleri hissediliyor. Ne demek samediyetin cilvesi? Allah'ın mübarek bir ismi, bir sıfatı var. Samet, kul huvallahu ahad, allahu samet. De ki Allah birdir. Riyazi olarak Allah birdir, o parçalanmaz. Allah celle celaluhu bir mürekkep ve müellef değildir. Buna mukabil bir tabirle ifade edecek olursak, Allah basittir. Atomlardan, partiküllerden mürekkep bir varlık değil. Allah cevher ve arez değil. Allah zatıyla bizim için meçhul. Fakat kendisini hadiselerle, eşya ile bize bildiren bir meçhul mevcuttur Allah Celle Celaluhu. Allah böyle bire dayanan ve artık ötesinde parçalanmalar filan biten terkipler ve telifler sona eren bir ahattır Allah Celle Celaluhu. Ve öyle bir ahattır ki, herkesteki feyiz, akdesiyle mukaddesiyle, herkesteki hayat gücü, herkesteki yaşama kavgası doğrudan doğruya ondan gelmekte. Ve herkesin kâmeti kıymetine uygun verilmekte. Bu yönüyle Allah Celle Celaluhu, Allahu samet samettir. Herkes yokluk çanağı ile ona müracaat eder ve dolar. Herkes her şeyinde ona müracaat eder. Herkes her gediğini onunla kapar. Her eksiğini onunla ikmal eder. Herkes ona muhtaçtır da o kimseye muhtaç değildir. Samet bu demektir. Binlerce, milyonlarca varlıklar sistemler halinde her gün kapısına koşar. Kemer kuşanır ve kul olduklarını ifade ederler. O bütün ihtiyaçları giderir de hazineleri tükenmez. Allah öyle bir Samettir. Ganiye alal itlaqtdır. Kul lev kana al-bahru midadan li kelimat rabbi la nafida al-bahr qabla an tanfada kelimat rabbi wa law jiina bi Rabbin kelimatin. Rızıktan, hulkatta kadar Rabbin kelimatı, Denizler mükekkep olsa yazsalar her şey biter, tükenir de Rabbin her gün bir şe'n üzerinedir. Onun kelimatı bitmez. Ona ait şeylerde bitme ve tükenme yoktur. İşte samet budur. Kul oruç tutarken samediyete masar oluyor. Kısmen istiğna gömleğini giyiyor. Allah yemez içmez zaman geçmez. Allah erkeklik ve dişilik onun için bahis mevzu değildir. O bunlardan mukaddes ve münezzehtir. Sen muvakkaten... Samediyet gömleğini sırtına takıyorsun. Yemiyor ve içmiyorsun. Beşeri arzu ve isteklerini aşıyor belki unutuyorsun. Her şey varken onlara karşı bir istihna tavrı takınıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> davetine icabet ediyorsun. Allah ahlakıyla ahlaklanınız davetine icabet ediyorsunuz. Ediyor ve Allah'a kurbiyet kazanıyorsunuz. Tabir caizse bu rahmet alemiyle rezonans olmadır. Tabir caizse rahmet aleminden gelen meltemlere karşı aynı frekansta alıcı olarak devreye girme demektir. Allah Samed'dir ve ancak samediyetten hissedar olanlara Allah büyük insanlarda bulunacaktır. Sen samediyete masarınla aynı frekansa giriyorsun. Gelen rahmet esintileri senin kalbinde maket bulabiliyor. Anladın mı meselenin sırrını? وَاَنَا اَجْزِي بِهِ öyle anlayacaksın. O bana aittir. Allah'la sıkı münasebetin ifadesidir. Karşılığını da ben vereceğim, zira sen doğrudan doğruya telefonunu açmış oruçla, sultanı kainatla muhabere temin etmişsin. Artık santralda diğer bütün fişler çıkarılmıştır. Cibril'in fişi de çıkarılmış, kiramen katibinin fişi de çıkarılmıştır. Doğrudan doğruya sen Rabbinle konuşuyorsun. Es ve ana ajzibih. bana aittir, mükafatını ben veririm. İhtişamını görmeye çalışacaksın. Onun içindir ki hadisin sonunda Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Oroş tutanın ağzının kokusu açlıktan kokar. Allah indinde kıyamet gününde miskten, amberden daha tatlı, daha enfez et yaptır. Zira oruç tutanın açlıktan ağzının kokmasın. Revahi tayyibe diyeyim. Meleklerin kut ve gıdası sayılan, arşu ferşi çınlattıracak bir velvele içinde Allah'a karşı kulluk vazifesini yaparken en hoşlandıkları kokular vardır. Gül kokusundan çiçek kokusuna kadar melekler tatlı kokulardan hoşnut olurlar. Meleği âlâda tatlı kokular hazinesini açan senin ağzının kokusu, esrarlı bir anahtar. Meleklerin burnuna gidecek tatlı kokular, senin ağzından aşlıktan çıkan kokuyla açılıyor o hazineler. Binaenaleyh sana göre kerîh olsa bile, o güzel kokular hazinelerini açması itibariyle Allah indinde en enfez enet yaptır. Saniyen! Size ve bize göre bazı keriş şeyler vardır ki, bunlar neticesi itibarıyla çok hoştur. Şehidin vücudundaki yara Allah nazarında bir güldür. Ondan akan kanın kokusu da Allah nazarında mis amberdir. Onun içindir ki şehidin kanı yıkanmaz, yarası sarılmaz, ona kefen sarılmaz, o gasledilmez, öylece gömülür. En enfes kokularla orada haşredilecektir. Halbuki vücuttaki yara senin kerih göreceğin bir şeydir. Kan da senin için sevimsiz bir şeydir. Kütübü fıkhiye göre akan kan necistir. Ama şehidin kanı. İlahi kelimetullah yapma uğrunda ölen insanın kanı. Allah deyip ilerleyen, vücudundan yara alırken de gözünü kırpmadan ilerleyen insanın vücudundaki yara Hazreti Muhammed kokan bir güldür. Bu onun akıttığı kan kıyamet günü misk amber gibi rıvayihi tayibeye haz bir şey dışarıya neşredecektir. Sana göre kerih olan, sevimsiz gibi görünen nice şeyler vardır ki haddi zatında bunlar neticesi itibariyle çok kıymetlidir. Keza Zahiren cismaniyet itibariyle bir şey sevimsiz olabilir senin ağzın kokusu gibi. Fakat taşıdığı mana itibariyle enfestir. Orucun taşıdığı mana, senin ağzının açlıktan kokmasının taşıdığı mana, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanma manasıdır. Ben ne ağzımı kokuturum ne de aç ter döküp de Tuzumu kaybetmeden, suyumu kaybetmeden takatsız kalmayı istemem. Fakat bütün bunlara senin için katlanırım. Ben de senin ağzının kokusunu misku ambere müsavi tutarım diyorsa Allah Celle Celaluhu. Rahmaniyet ve rahimiyetinin muktezasını söylüyor demektir. Keza bir diğer şekil olarak... Siz Allah uğrunda katlandığınız bu meşakkatlerden ötürü Allah Celle Celaluhu, meşakkatinize matuf her şeyi en sevimsiz şeyleri dahi nezdülüyyetinde kabulümdür diye, sizi bu mevzuda mükafatlandırıyor ve teyit ediyor. Ve diyor ki, size göre benim uğrumda en hakir şeyler dahi benim nazarımda çok kıymetlidir. Ve buna işaret eden nice hadisler vardır. Benim uğrumda ayağınıza isabet edecek bir toz, cennetlerin tozu kadar azizdir. Onun içindir ki cihad uğrundan, Malik ikteam eden seyyidine Hz. Ebi Bekir radıyallahu anh, giderken bırak Allah uğrunda biraz da benim ayaklarım tozdansın diyordum. Allah uğrunda ayağa bulaşan bir toz, ayağa batan küçük bir diken Allah nazarında çok kıymetlidir ağzının kokusunu ifade etmekle kutsi hadisiyle Allah ferman ediyor. Senin benim uğrumda yaptığın en küçük şey dahi kaybolmayacaktır. Zerre dahi olsa ilmi ilahide muhteşem yeriyle muhafaza edilecektir. Bu senin ağzının kerih kokusu dahi olsa bana göre çok azizdir çünkü benim uğrumda olmuştur. Onun içindir ki her oruç tutan mümin oruç tuttuğu her günden Oruç tuttuğu günün her saatinde bu manaları hissederek adeta kendisine uzanmış bir merdivende miraç yapıyor gibi yükselir. Ağzımın kokusu Allah indinde böyle. Benim orucum Allah indinde şeklinde ifade ediliyor. Mükafatım da Allah indinde olacak. Ben bunlara katlanacağım diyecek ta Allah indinde o mükafatı alıncaya kadar. Oruç tuttuğu anın her zerresi Saat itibariyle her saniyesi, her aşiresi, Allah'ı ve Allah'ın nimetlerini hatırlatmasın ve netice itibariyle de büyük nimeti, lika nimetini hatırlatması itibariyle çok kıymetlidir. Dikkat buyurun. Dünyavi, fani ve zail lezzetlerden insan istifade ettikçe, dünya nimetlerinden, zail olan bu nimetlerin gidişi, ebedi bütün nimetlerin zevalini hatırlatıyor ona. Bugün muhteşem ve müdebdeb, mutantan bir sofra geldi önünüze. Siz de kıyasiye yemek yediniz. Çeşitli nimetlerden istifade ettiniz. Sofra kalkınca sizde doyunca içinizde bir burkuntu meydana getiriyor. Bu sofra önünüzden kalktığı gibi bir gün zemin bir sofra halinde nasıl önünüze serildi Allah onu da toplayacak ve kaldıracaktır. Her nimetin zevali Büyük nimetin zevalini size hatırlatıyor ve ıstırap duyuyorsunuz. Aynen öyle de elem tarafına geçelim. Allah uğrunda çekilen her elem, bütün elemlerden kurtulacağın ve likaya mazhar olacağın dakikayı sana hatırlatıyor. Sen Allah istikametinde katlandığın hayatın her saniye ve her aşiresinde bir gün Rabbinin huzuruna çıkıp hüsnü istikbal edileceğini, iltifat göreceğini hatırlıyor. Her dakika kendini Rabbin huzurunda düşünüyorsun. Şimdiye kadar düşünmedinse düşün. Men <gülüyor> اَحَبَّ Allah, اللّٰهُ اَحَبَّ اللّٰهُ Allah'ın huzuruna çıkmaya hahişkar arzulu ve isteklim. Rabbim sana ne zaman vasıl olacağım düşüncesini içinde taşıyan bir insan, o da ona der, kulum ne zaman karşıma geleceksin? Tabir caizse, sen bana aşık olduğun gibi ben de sana müştakım demektedir. Men ahabbe Allah ahabbe allahu Ve her mümin kuşlar gibi kanat çırpıp Rabbin huzuruna varacağı anı gönülden iştiyakla beklemektedir. Ahiret pazarında herhangi bir sermayesi olmayan, o alemle alakalı herhangi bir sermayeye sahip bulunmayan ise Rabbin huzuruna gitmeden korkar, endişe eder veya inanmaz. مَنْ كَرِحَ Allah اللّٰهُ كَرِحَ Ahirete gitmeden endişe eden, ölümden korkan, kabirden ürken, hayatı her şey sayan var ya, Cenab-ı Hak onları karşısına almadan nefret etmektedir. Ne zaman karşıma gelecek, zat-ülüyete ait sevimsiz bir şey getirecek, tabir caizse, o lahut alemini rahatsız edecek. Onun için her mümin sever ve işte yakla huzuru Rabbül Alemine çıkacağı anı intizar eder. Yoksa kalbimizde Allah bunu duyursun. Bunu yer yer art ettim. Müminlerin en mücrimi olarak geçirdiğim her dakikada, bu saatte de ölmedim, bu dakikada da ölmedim. Hala hicrandayım derim. Bana öyle geliyor ki iç aleminde derinlik olan hakiki müminler, yarı nimbu nifakı bulunan zata nisbeten çok daha ciddi iştiyaklam Allah'a kavuşmak için durmadan çırpınıp duracak ve her köşe başında bir ölüm bekleyecekler ne zaman dökülen kanımla yüzümü yıkayacak da Rabbimin huzuruna gideceğim derler bana öyle geliyor neslim içinde emsalinin çok olduğu kanaatını taşıyorum İnşallah Rabbim beni yalancı çıkarmaz cürmümle beraber ben istedikten sonra cürmü olmayanlar ne diye istemeyecekler Rabb'e mülak olmayı Cenab-ı Hak doğru yolundan, doğruluğu yaşarken, dost doğru kestirmeden kendisine vasıl olan bahtiyar gürüha bizleri ilhak buyursun. Amin. Cümleye şehadet nasip eylesin. Amin. Bu yönüyle de meseleyi bir miras şeklinde arz ettim. İradenin kavgasını veren, iradenin davasıyla arzı didar eden bir insan Burada iradi olarak, iradesini kullanarak, muvakkaten bir kısım nimetlerden mahrumiyetine mukabil, öbür alemde ebedi olarak cennet nimetleri vardır. İradenle muvakkaten bir kısım nimetlere karşı sabredeceksin. Görüyorsunuz ben orucu umumi manada alıyorum. Sabredeceksin. Ve oruç şer'i ölçüler içinden bu sabretmenin formülü edilmiş şeklidir. Sabredeceksin dişini sıkacaksın. Fakat öbür alemde müebbet, cennet nimetlerinden istifade edeceksin. Kulu <gülüyor> وَشْرَبُوا هَن۪يًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي لَيَّامِ الْخَالِيَةِ Kur'an ferman ediyor. Bugün yayın için, öbür alemde boş geçirdiğiniz günlere mukabil. Hadisi kutsi bu ayete ışık tutuyor. Allah mahkeme-i herkesin dehşet alıp da dehşet içinde secdeye kapandığım, İki büklüm olduğum, saklanacak yer ve menfez, melce ve mence aradığı gündem. Bir kısım kullarına şöyle ferman edecek kutsi hadis anlatıyor bize. Kullarım, ben dünyada size çok defa bakıyordum. Renginizi sararmış, kasıklarınızı içeriye girmiş ve iki büklüm görüyordum. Benim için bunlara katlanıyordunuz. قُلُوا Hani هَن۪يًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي لَيَّا مِنْ Dünya imtihan dünyasıydı, bir sahraya girdiniz ki su yoktu, ekmek yoktu, şehevat nefsaniye yoktu, artık o çölü kat ettiniz, bir cennet vahasına ulaştınız, yiyin için oradaki mahrumiyete mukabil buyuracaktır. Muvakkat bir kısım lezzetleri terk etme, müebbet nimetlere, ebedi nimetlere vasıl olmanın yoludur. Çok tekrar ettiğim bir sözü tekrar edeceğim. Maddi manevi her iki yönüyle de muvaffakiyet, bir kısım mahrumiyetlere katlanmaya bağlıdır. Hayatında herhangi bir mahrumiyet olmayan kimsenin, burada bir kısım meselelerde muvaffakiyeti görünse bile, ahiret hayatına ait o aleyhinde işlemiştir. Bir insan herhangi bir çileye maruz kalmadan, tekme tokat yemeden, ıstırap görmeden, hapislere girmeden, istintak edilmeden, çilesiz olarak sıçrayıp merdivenin üst başına çıkabilir. İslam adına da bu olabilir. Fakat bu çilesiz ve ıstrapsız insanlar, dünyada muvaffak olmaları düşünülemez benim için muhkem kaziyedir peygamberlerin hayatına dayanarak söylüyorum. Çilesiz insanın muvaffak olması mümkün değildir. Peygamberlerin hayatına dayanarak söylüyorum. Ashab-ı hayatına istinad ederek söylüyorum. Çiğnenmeden, yüzünde tekmeler kalkıp inmeden, birkaç defa vücudun başın, ağzın gözün kırılmadan ve delinmeden, yüzüne tükürülmeden, başına toz toprak saçılmadan, adım adım sefillerdeki manzara gibi takip edilmeden, muvaffak olman mümkün değildir. Olsan bile muvakkaten, ahiret hesabına senin aleyhinde işliyor demektir. Sen dünyada ehli cennet yolunda olsan dahi, mescide uğrasan dahi, fakat onun yolundan geçmedikten sonra, çile ve ısrabını duymadıktan sonra, maddi manevi mahrumiyetlere katlanmadıktan sonra, maddi manevi füyüz isterinden fedakarlıkta bulunmadıktan sonra, Muhakkaten muvaffak olsan dahi ahiret hesabını aleyhinde işleyecektir. Bir noktaya Kur'an'ın cemaatinin dikkatini çekiyorum. Hz. Muhammed'in ümmetine bir hususu hatırlatıyorum. Bu onların peygamberlerinin yoludur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onu nefsime izafe edip küçültmektense içinde pek çok temiz gönüllerinde bulunduğu bir cemaate izafe ederek o cemaatin peygamberidir demeyi daha aziz görüyorum daha yerinde ifade edilmiş bir kelime olarak buluyorum meseleyi böyle kavrayanlar bakışları daima ahirete müteveccüh olanlar dünyada ahireti yaşamışlardır dünya hayatındayken ahiretin menzillerinde geziyor gibi yaşamışlardır binlercesini birkaç defa size intikal ettirmişimdir bu hususun Mü'min mahrumiyetlere katlanacak, mahrumiyetlere katlananların arkasından, Rasulullah ve Sabr ı arkasında mahrumiyetlere katlanacak nefsi adına ta Allah onu muvaffakiyetlere ulaştırsın. Burada tavziye lüzum duyuyorum. Pek çok defa bu hususu tavsiye ettiğim gibi her defasında yeni cemaat olduğundan, çok yanlış anlamalara sebebiyet vermiş oluyoruz. Tavzi etme lüzumunu duyuyorum. Arz ettiğim meselelerle ben sizi dilenciliğe davet ettiğim şeklinde meseleyi anlamayın. Yemeyecek, içmeyecek, aç ve susuz duracak, ağzını kokutacaksın sözüyle söyledimsem. Bununla sizi bir dilenciliğe davet ediyorum şeklinde anlamayın zinhar. Mümin dünyayı bilen insandır. Eşya hadiselerin içine giren, nüfuz eden insandır. Allah Celle Celaluhu onun için şöyle ferman etmektedir. وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا Sizi ümmeti vasat kıldım. Siz muvazene unsuru bir milletsiniz. Siz hakem milletsiniz. Ben sizi öyle yarattım. Öyle olasınız diye yarattım. Öyle olamıyorsanız yarattım. Yaratma maksadına uygun hareket etmiyorsunuz demektir. Yaratılış gayesine ters gidiyorsunuz demektir. Hilkatin illeyi gayesine ters istikamette yürüyorsunuz demektir. Ben sizi öyle yarattım, öyle görmek istiyorum. Siz bana muhalefet edip zilleti kabul ediyorsunuz. Mümin ümmeti vasattır. Öyleyse ümmeti vasat olarak yaratılan bir cemaat, içtimai yapısı ve iktisadi yapısı itibariyle Allah'ın gösterdiği hedefe varabilmesi için İctimai yapısının bütün içtimai yapılardan üstün olması iktisadi yapısının bütün iktisadi yapılardan üstün olması lazımdır. Bu işin bir yönüdür. Diğer yönünde ise diğer gam, hasbi, fedakar, milletinin huzuzatı, huzuru ve saadeti içinde kendi hazlarını unutan mükemmel fert vardır. Mükemmel fert, zengin devleti, zengin içtimai ve zengin iktisadiyi meydana getirir.